ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن فلا هادي نشهد ان لا اله الله وحده لا شريك ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أ الناس التق رك الذي خلقكم من نفسن واحد وخلَق منها زوجها وبت من هنا لجاللا كثيرا ونساء والاتق الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عكم قيبا يا أيها الذيين آمن التق الله وقولوا قولا سديدة يصح ل أعمل لكم ويغفر لكم ظُنوبَكم وما يطع الله ورسول ف فاز حزن عظمة emma ba'n fe inne astakal hadithi kitabullah ve khayral heddi hedi muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerhal umuri muhtetatuhà ve kulle muhtetetin bid'ah ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar emma ba'n Evet Müslümanlar bu hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmenin vacib oluşu konulu bir başlık konusunu işleyeceğiz inşallah. Yani akide kitabında akide dersleriyle alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin ne alakası var diye düşünecek olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek akidenin en önemli şartlarından birisidir ki bizler daha tevhidimizi gerçekleştirmek için söylediğimiz şehadet kelimesinde dahi bunu ikrar etmiş Müslümanlarız. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür, kuludur derken işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinin vacip oluşunu tasdiklemiş oluyoruz. Peki ne manaya gelir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi veyahut sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl sevmemiz gerekir? Vacip konumunda bize bildirilen sevginin derecesi ne olması gerekir? Bunu çok iyi bilmemiz gerekir. Bundan önce bizler Müminler olarak Müslümanlar olarak bizleri yoktan var edip ve rasulleri de yoktan var eden Yüce Allah'ın sevgisinin her şeyin üstünde olmasını bir kere bilmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle'ye olan sevgimizin her şeyin üstünde olması ve her şeyin üstünde Rabbimizi sevmemiz gerekmektedir ki ve o Allah Azze ve Celle kendisini her şeyden çok sevdiğimiz her şeyin üstünde sevdiğimiz yüce ilah Bizleri yaratmış ve bizlere de kendi sevdiği mümin eee rasulleri göndermiştir. Allahuze ve Celle'nin sevgisinin en üst noktada olmasıyla alakalı eee <gülüyor> müminler açısından Rabbimiz şöyle buyurur ayetinde: "Ve mine'n-nasi men yettahizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." İnsanlardan öyleleri, öyle kimseler vardır ki Allah'tan başka sevdiklerini, endatlarını Allah'ı sevdikleri gibi severler. Allah'tan başka değer verdiklerini, Allah'tan başka hatırlarını kabul ettiklerini, Allah'tan başka dost edindiklerini, ilah edindiklerini, endatlarını Allah'ı sevdikleri gibi severler. Yani Allah'ı seviyor. Bak Allah'a olan sevgisi tabandan hiç yok değil. Allah'ı seviyor. Ama Allah'ın yanında bazı şeyleri de o değer verdiği şeyleri de Allah ile eşit seviyor. İnsanlardan bazıları. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ İman edenlere gelince onların Allah'a olan sevgisi en şiddetlidir. İman edenlere gelince onlar en şiddetli ve en çok Allah'ı severler. İşte müminlerin özelliği. Allah'ı her şeyin üstünde sevmek. Allah'ı her şey Allah Celle her şeyin üstünde sevmek iman edenlerin özellikleri. Vellezina amenu e shedduhubben lillaha. Yani Allah'ın yanında Aynı seviyede başka şeyleri sevmek Kesinlikle iman etmek Manasına gelmiyor. Allah'ı en üst Seviyede sevmek İşte bizler Kendisini en şiddetli ve en Çok sevdiğimiz Rabbimizin Kullarıysak o Rabbimiz Bize bir Rasul göndermiş. Bunu da Çok sevmemizi bizden talep etmiş. Bizler aynı şekilde Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemi de Allah Rabbimizin emriyle, Rabbimizin emriyle en yüksek seviyede sevmemiz gerekmektedir ki Allah azze ve celle resulünü bizlerin hidayet kaynağı olarak işte bizleri karanlıklardan çıkartıp aydınlığa götürmesi için göndermiştir. Kim o resule tabi olursa hem dünyada hem ahirette tüm karanlıklardan ve bataklıklardan aydınlığa, ferahlığa kavuşacaktır. Böyle bir resulü sevmek de İslam dininde vaciptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste Enes bin Malik rivayet etmiş şöyle buyuruyor. Üç husus kimde bulunursa onlar vasıtasıyla o kimse imanın tadını alır. Şu üç mesele şu üç özellik kimde bulunursa bu üç özellik vasıtasıyla kişi imanın tadını alır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi Allah'ı ve Resulünü onların dışındaki her şeyden daha çok sevmek. Birinci özellik, birinci hasret Allah'ı ve Resul'ünü o ikisinin dışındaki her şeyden daha çok sevmek. Bu müminin imanının tadını alabilmesi için ilk özelliği. Bununla alakalı gerçekten çok büyük e, cümleler yazılmış, risaleler hazırlanmış, belki kitapçıklar yazılmış ama e, ne yazık ki müminler yaşamış oldukları hayatta değer vermiş oldukları şeyleri Allah ve Allah'ın ve Resulünün üzerine çıkarmışlar. Sevdikleri şeyi Allah'ı ve Resulünün sevdiklerinden çok daha sevmişler. Dil ile bir kişinin ben Allah'ı ve Resulünün çok seviyorum demesi hayatla ise söylemiş olduğu şey yalanlaması kesinlikle o kişinin Allah'ı ve Resulünün çok seviyor manasına kesinlikle gelmez. Allah ve Resulü hem kalben hem lisanen hem de amelen sevilmesi gerekir. Yani bizler burada yine la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın ne demek olduğuna geliyoruz. Allah'tan başka ilah yok derken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başka onun kuludur, Resulüdür derken sallallahu aleyhi ve sellem işte imanen, kalben ve amelen onları her şeyin üstünde tutmamız gerektiği bize vurgulanmış. İkincisi ise ikinci hasret, ikinci özellik bu <gülüyor> Sevdiğini ancak Allah için sevmek. İmanın tadını almak için ikinci haslet, ikinci özellik... ...sevdiğini ancak Allah için sevmek. Bu da Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden üstün tutmanın bir sebebi. Yani kişi Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden üstün tutarsa ne yapacak? Sevdiğini de Allah için sevmiş olacak. Üçüncüsü ise Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra... ...ateşe atılmaktan hoşlanmadığı gibi... Tekrar küfre dönmekten de hoşlanmamak. Allah'ın kendisine vermiş olduğu hidayet nimetinin kıymetini bilerek tekrar eski dalalet ve cehaletine düşmemek için aynı ateş, ateşe atılmayı nasıl kerik görüyorsa o eski cehaletine ve dalaletine dönmeyi de öyle kerik görecek. Ateşten nasıl kaçıyorsa eski dalalet ve cehaletinden de o şekilde kaçacak. İşte bu üç haslet diyor kişiye imanının tadını aldırır. Bununla alakalı İbrahim bin Ethem. Allah ondan razı olsun. Seleften bir alim diyor ki imanın tadını almak ne demek? Diyor ki imanın tadını alma almakla alakalı e, bahsederken şayet diyor o padişahlar, krallar, melikler, başkanlar kendisinin binlerce koruması olan o insanlar devlet sahibi olan o insanlar bizim şu imanımızın tadını Bizde olduğunu bilselerdi. Yani imandan almış olduğumuz tadın e, nasıl bir tat olduğunu bilselerdi. Ve bu tada bizim sahip olduğumuzu bilselerdi. Kılıçlarını çekerler bizimle savaşırlardı o tadı alabilmek için. İmanın tadı böyle bir şey. Kılıçları çekerler silahlarını kuşanırlar bizimle savaşırlar ki o tadı alabilmek için. Ama o tadı sadece kim alıyor? Müminler alabiliyor. Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden çok seven müminler alabiliyor. Onun için Allah'ın ve Resulünün sevgisi Müslümanlar hayatımızda çok önemli. Sadece dilde değil. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben Rabbimi her şeyden çok seviyorum gibi boş sözlerle değil, sözlerin altında dolu dolu hayatla ancak Allah ve Resulü istenildiği gibi sevilir. Onun için akidemizin en önemli şeylerinden birisi Allah'ı ve Resulü en, üstte, en üst seviyede sevmek zorundayız. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin gereği nedir? Yani nasıl olacak onun sevgisi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, ona uymak, onun hidayetiyle doğru yolu bulmak, onun sünnetine tabi olmak, onun emrini diğerlerinin önünde tutmak, onun getirmiş olduğu şeriata her türlü tabi olmak. Allah azze ve celle kendi sevgisini Resulüne tabi olmaya, Resulüne ayak uydurmaya, Resulünün sünnetine sahip çıkmaya bağlamış gidiyor ki, ki Allahu Teala Âl-i İmran suresi meşhur bir hayat, hepimiz biliyoruz. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'unu. Deki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah. de ki insanlara şayet Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bu cümleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyleten, bu cümleyi söylemesini isken bu ayeti söylemesini isten Allahu Teala diyor ki ey Muhammed söyle onlara şayet şayet Allah'ı seviyorlarsa Sana tabi olsunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şayet Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Şayet siz bana tabi olursanız Allah günahlarınızı bağışlayacak. Hasen, Seyyiatınızı hasenata tebdil edecek. Sizin günahlarınızı bağışlayacak. Ve sizleri cennetlere sokacak. Yani bunların hepsinin tek sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmalı. Tevbe suresi 24. ayet. Tevbe suresi 24. ayet. Allah'a ve Resulüne olan sevginin ne boyutta olmasını bize çok muhteşem bir şekilde açıklıyor. Tevbe suresi 24. Allah'a ve Resulüne olacak olan sevginin hangi boyutta olmasını, ne derecede olmasını, hangi sevgi olursa kişi hem dünyasına hem ahiretini kurtarır, hangi sevgi olursa Allah muhafaza kişi oturup Allah'ın kendisiyle alakalı azabını bekleye durur. Bununla alakalı Tevbe suresi Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, Kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, elinize geçirdiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler. Allah Azze ve Celle ayette 8 can alıcı, insanı titreten, tabiri caizse insanı kanı donduran, tam doruk noktasındaki o 8 ana maddeden bahsetmekte. قُلْ اِنْكَانَ اَبَاءُكُمْ <gülüyor> Babalarınız ve ibnaukum oğullarımız evlatlarınız insan dünyadayken en fazla neye değer veriyorsa Allahuze ve Celle hepsini saymış hiçbir şey bırakmamış. Hepsini teker teker saymış. Babalar, oğullar, kardeşler, eşleriniz, aşiret, ticaret, kazandığınız mallar ve hoşunuza giden meskenleriniz. İnsan dünyada bu 8 şeyin dışında bir şey için açamaz. Bu 8 şeyin dışında kimsenin bir gayesi yoktur. Ya yaşayanların hayatlarına devam edenlerin gayesi çocuklarına güzel bir hayat, güzel bir yaşantı verebilmektir. Çocuklarının evini, barkını, işini ayarlayabilmektir. Ya hanımının gönlünü alabilmektir. Ya babasına, annesine hayırlı evlat olup onlara bakabilmektir. Veyahut malına mal katmaktır. Veyahut ticaretini büyütmektir. Veyahut kendisine içinde oturabileceği dünya hayatında bir mesken hazırlamaktır. 8 şeyden başka kimsenin gayesi yoktur. Dünyada mümin olsun kafir olsun sorun bu 8 şeyin dışında başka bir cevap alamazsınız. Allahu Teala bunların hepsini teker teker ayette saydıktan sonra diyor ki ayetin devamında bu saymış olduğumuz şeyler ahabba ileykum minallahi ve resuleh sizlere Allah'tan ve resulünden daha sevimliyse bu sayılan şeyler anneleriniz, babalarınız, evlatlarınız, ticaretiniz, mallarınız, mülkünüz, evleriniz Allah ve Rasulü'nden size daha sevimliyse. Allah ve Rasulü'nden daha sevimlisi sevimliyse deyip Allahu Teala Celle Celaleti bitirmemiş. O sevginin icraatı olan akabinde ve onların yolundaki cihattan daha sevimliyse ibaresini kullanmış. Allah'a Allah'a ve Rasulüne olan sevgiden daha sevimliyse Biz sin diyoruz ki bu 8 şey bir tarafa, Allah ve Rasulünün sevgisi bir tarafa. Biz diyoruz ki Allah ve Resulü biz bu 8 şeyden çok çok daha çok seviyoruz. Şimdi söylemiş olduğumuz, söylemiş olduğumuz sözün ...icraat için Allahu Teala Celle akabinden diyor ki ve onların yolundaki cihattan da daha sevimliyse o zaman oturun. Allah'ın sizinle alakalı hükmü gelinceye kadar bekleyin. Teterabbasu hatta yetiyallah bi emri. Vallahu la يهdi al-qaum al Allah muhakkak ki Fasıklar güruhuna hidayet vermez, fasıklar güruhunu hidayete erdirmez. Şimdi <gülüyor> ayetin son kısmı ile alakalı oturun Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyinle alakalı müfessirlerin tefsiri Allah'ın sizinle alakalı hükmü veya diğer bir tefsiri Allah'ın sizinle alakalı Allah muhafaza azabı gelinceye kadar oturup bekleyin. Yani ne de bir kişi istediği kadar diliyle Allah'ı sevdiğini söylesin. Bikşi istediği kadar diliyle anam babam sana feda olsun ya Resulullah desin. Bunları söylemek yetmez. Her şeyi bu şey şey çok can alıcı olduğu için bu 8'i sayılmış. Yoksa bunun dışındaki her şey ifadesidir. Her şey, her şey Allah ve Resulü'nün sevgisinden aşağıda olması gerekir. Allah ve Resulü'ne olan sevgimiz değer vermiş olduğumuz diğer sevgilerinin çok çok üstünde olması gerekir. Allah ve Resulü'nün hatırı bir tarafta olduğu zaman Eşimizin, çocuğumuzun, anamızın, babamızın ve diğer şeylerin hatırı bir taraftaysa elimizde şöyle yitip Allah ve Resulünün hatırı bizim için en önemlidir deyip almamız gerekir ki biz Allah'a ve Resulünün olan imanımızı ve sevgimizi en üst seviyede tutalım. Onun için gerçekten Müslümanlar Tevbe Suresi 24 bu konuyla alakalı yani Rabbimizin bize göndermiş olduğu can alıcı bir ayet Allah Azze ve Celle bu ayetin dımnında değer vermiş olduğumuz şeyleri bir tarafa bırakıp Allah'a ve Resulüne olan değeri arttırmamızı bizlere nasip etsin. Bizler Allah'ı ve Resulünü her şeyden çok sevmedikçe ve onların yolundaki onların yolundaki değer vermiş olduğumuz şeyleri tamamen e, işte harcamadığımız müddetçe onlardan vazgeçmediğimiz müddetçe kesinlikle imanın tadını alamayacağız. Ama ne zaman ki ne Allah'ı ve Resulünü onların onların yolundaki cihattan ve onların yolundaki dava ile alakalı Fedakarlığa başlayacağız o zaman imanımızın tadını alacağız. İmanın tadı böyle hani önüne bir kebap gelir kebap yersin ne güzel bir kebap böyle bir şey değil ki iman böyle alalım yiyelim tadını alalım. İmanın tadı, tadı çok farklı şekillerde alınır. Bunun en büyük alameti de imanımız sebebiyle katlanmış olduğumuz sıkıntıların, musibetlerin, hayatın tadını almaktır. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinden bahsediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi vaciptir. Bu itikat meselesidir, akait meselesidir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyden çok sevmek ve onun yoluna, onun davasına boynumuzu eğmemiz gerekir. Evet, Müslümanlar nezdinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeri. Arkadaşlar, Allah azze ve celle bizlere kendi içimizden insan olan, melek veyahut nurani bir varlık veya başka bilmediğimiz varlık değil içimizden beşer olan bir peygamber göndermiştir. Ve Rabbimiz peygamberi bize önünde eğilelim, tazime duralım, onu putlaştıralım diye değil, aynı onun da o da sizin gibi insan olduğu için sadece onun yaptığını yapın, ona tabi olun diye Allah Azze ve Celle göndermiştir. Saygı, hürmet, tazimle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevilmez Yani bugün Bugünkü zihniyet, bugünkü zihniyet Allahu Teala'ya gönderdiği rasullere, gönderdiği kitaba, bu kutsal şeylere saygı yeterlidir. Yani onların huzurundayken ayağını uzatma, işte önün önlerinde el büt pençe büt eğil, rükuya git, secde yap. Onun haricinde ne yaparsan yap, diğer hayatta yeterlidir gibi görmek. Halbuki mesela bizler Kur'anla alakalı bizim İmanımız nedir? Kur'an, Kur şu elimizdeki, yani fabrikadan çıkan sayfalar olan bir kitaptır. Tazim ve saygı içindekilerle, amelle olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekildedir. O da bizim gibi bir insandır. Ona uymakla, ona tabi olmakla, onun getirmiş olduğu hayatı hayatımıza kıyaslamakla ancak ona bir saygı ve tazim duymuş oluruz. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi şanına, taz aşırı taz, tazim, tazim, E, saygı kesinlikle dinde olmayan bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri böyle oturduğu zaman yanlarına giriyor sahabeler ayağa kalkınca uyarıyor bir daha ben girdiğim zaman ayağa kalkmayın. <gülüyor> Bakın bizim Resulümüz yani rahmet peygamberi tüm peygamberlerin efendisi Allah'ın en sevdiği kul bize ne diyor? Diyor ki ben bir daha sahabesine ben bir daha girdiğin zaman ayağa kalkmayın. Ona tazim, ona saygı ona tabi olmak ne olur? Onun yolundan gitmek olur? O geldiği zaman el pençe huzurunda secdeye veya hüküye vararak eteğini yalayarak kesinlikle olmaz. Ona tazim, onun hayatını uygulamakla olur. Diyor ki Allah Azze ve Celle ayette قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben de aynı sizin gibi bir beşerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Azze diyor ki de ki bunu sahabelerine arkadaşlarına, müminlere de ki Ben de aynı sizin gibi bir beşerim. Ben de sizin gibi bir beşerim. İki gözüm var, ayaklarım var, ellerim var. yemeye ihtiyacım var, tuvalet ihtiyacım var, uykuya ihtiyacım var. Resulullah sallallahu de bir beşerdir. Tutlaştırmaya gerek yok. Hayatını yalnız hayatımıza kıyaslamaması gerekir. Ben sizin gibi bir beşerim. Tek farkım var yuha ileyye. Bana diyor vahyol diyor. Tek farkım var sizden Allah azze ve Celle beni size peygamber olarak gönderdi. Yuha ile bana vahiy olunuyor. İnne ma <mâ> ilahukum ilahum vahid. Muhakkak ki sizin ilahınız tek ilahdır. Sizin ilahınız tek ilahdır. Fe men yercu liqa'a rabbih kim de Rabbine kavuşmak istiyorsa felyamel amelen salihan. Salih amel işlesin. Kim Rabbine kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin. Salih ameli nasıl işleyeceğiz biz? Kendi kafamızdan salih amel işleyemeyiz. Salih amel işlemek için Resul'e e tabi edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl hayat koyduysa ortaya, onu o hayatı koyarak, o nasıl yaptıysa aynısını yaparak salih amel işlemiş olacağız. Mantığımızla, aklımızla bu amel kesinlikle salihtir deyip, bir amel yaparsak Allah bunu kabul etmeyecek. Ancak, ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı ameller, olursa salih amel olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermiş olduğu ameller, kişi gidecek hanımıyla, Beraber olacak salih amel olacak. Niye? Çünkü Resulullah böyle buyurdu. Kişi akşama kadar çalışacak, evine rızık götürecek salih amel olacak. Niçin? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Kişi eline tesbih alıp sabahlara kadar tesbih çekerek salih amel olmayacak. Kişi 365 gün her gün oruç tutarak salih amel olmayacak. Dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl getirdiyse odur salih amel. Yeri geldiği zaman gecenin bir vakti uyumak salih amel, diğer vakti kalkıp namaz kılmak salih amel. Yeri geldiği zaman çıkıp Allah yolda cihad etmek... ...salih amel. Yeri geldiği zaman... ...dönüp insanlar Allah'ın dinini anlatmak... davet tebliğ yapmak salih amel. Bunun salih amele ulaşabilmemiz için... ...Allah azze ve celle bize bir Resul gönderdi... ...biz o Resule uyduğumuz müddetçe... ...salih amele işlemiş olacağız. Kim Rabbine kavuşmak isterse... ...kim Rabbine kavuşmayı umarsa... ...ummayanlar istemeyenler... ...kavuşmayacak mı? Onlar da kavuşacak. Burada ne demek? Yani kim Allah'a... ...kavuşacağına inanıyorsa... Ve inandığı gibi de yaşamak istiyorsa salih amel işlesin. Vala yüşriku bi ibadeti rabbih ve Rabbine ibadeti hiçbir şeyi ortak koşmasın. Hiçbir şeyi ortak koşmasın. Ne bir insanın ne başka bir şey Rabbi Allah'a ortak koşmadan kişi salih bir amelle Allahu Celle Celal'e kavuşmayı umarak Rabbine kavuşacak. Yani Allah Azze ve Celle Resulünü nasıl övdüyse, Resulünü hangi sıfatlarla sıfatladı, vasıfladıysa biz o kadar sıfatlayıp Resulullah Aleyhisselam'a uyaracağız. Yani Allah'ın övgüsünün dışında bir övgüyle, tazinle uyarsak haddi olacağız. Bugün şeyhler, efendiler, seydalar, bilmem ne hazretlerinin peşinden giden insanların sapkınlıklarının en büyük alameti onlara övdü. İnsanın dışındaki bir tazim ve hürmetten kaynaklanan e, amelle Allah'a onlar ortak koşmuşlar. Yani o da senin gibi bir insan. O da uykuya ihtiyaç duyan, yemeye ihtiyaç duyan, tuvalete ihtiyaç duyan birisi. Melek değil. Nurani bir varlık değil. Haşa Allah'ın oğlu değil. Allah tektir. Oğlu yoktur, annesi yoktur. Ama ne yazık ki bugünkü o insanlara sanki Allah mavazı ilahmış gibi... Ya biz yalnız Rabbimizin önünde rukiye varırız. Secdeye varırız. Tazimimizi yalnız Allah'ın önünde yaparız. El pençe kimin önünde bağlanır? Rabbimizin önünde bağlanır. Ne Resulün önünde ne velinin önünde bağlanır el pençe. Tazim Rabbe yapılır. Allah Azze ve Celle yapılır. Onun dışındaki kimseye yapılmaz. O zaman bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın bize tarif ettiği şekilde tarif edeceğiz. Seslenirken Allah Azze ve Celle bize Resul'e şöyle seslenin diye o şekilde sesleneceğiz. Şöyle... Hitap edince o şekilde hitap edeceğiz. Putlaştırmayacağız. Onun yoluna tabi edeceğiz. <gülüyor> Diyor ki Allah, mesela nasıl övmüş Allah Azze ve Celle Resulü'nü? Diyor ki وَاِنَّكَ لَعَلَىٰخُلُّكِنْ عَظِيمُ Muhakkak ki sen çok büyük bir ahlak üzeresin. He, biz bileceğiz ki Resulümüz sevdiğimiz Peygamberimiz çok büyük bir ahlak üzerindedir. Tamam. Biz bu şekilde öveceğiz. Bizim tabi olmuş olduğumuz Resulümüz çok büyük ahlaklıdır. Peki bu ne demektir? Tabi olmuş olduğumuz Resul çok büyük ahlaklı Müminler de aynı şekilde ahlaklı olması gerekir. Sadece Resulümüz çok büyük ahlaklı. Biz ahlaksız olsak da sıkıntı yok. Öyle değil. Resulümüz çok büyük ahlaklı. Resule uyan tüm müminlerin de bu ahlakla ahlaklanması gerekir. Biz burasını aldık. Resulümüz çok büyük ahlaklıdır diyeceğiz. Diğer bir ayette Allahu Teala buyuruyor ki: <gülüyor> "Laqad ca'akum rasulun min enfusikum aziz, azizun aleyhi ma anittum, harisun aleykum bil mu'minin raufur rahim." içinizden size öyle bir peygamber gelmiştir ki and ki içinizden size öyle bir rasul gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Sizin sıkıntıya uğramanız sıkıntı altında kalmanız dertli olmanız bir musibetle karşı karşıya kalmanız ona çok ağır gelir. Yani içinizden söyleyip peygamber geldi ki sizi sizden daha fazla düşünüyor. Size ufacık bir dikenin batması Onu rahatsız eder. Allah Azze ne diyor? Sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Size çok düşkündür. Size çok düşkündür. Yani bu ayetle alakalı müfessirler diyor ki size çok düşkündür kısmıyla alakalı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi sellem ümmetinden kimsenin cehenneme girmesine razı olmadığından dolayı ümmetin hepsinin kendi hidayeti üzere hidayet bulmasını ve hepsinin doğru yolda olmasını ister. Ama ne yazık ki Allah Azze bir sünnetullahı var. Böyle bir şey olmayacak. Size çok düşkündür ve sizin kesinlikle ateşe girmenize razı olamaz. Kıyamette daha önce okumuş olduğumuz hadislerde kıyamet günü onlar benim ümmetim deyip kucak açacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize. Ama Allah az önce diyecek ki onlar senden sonra çok farklı işler yaptılar. Onlar benim ümmetim deyip kucak açacak işte çok düşkündür size. Yani kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dalalette olmasını istemezler. Müminlere oldukça şefkatli ve merhametlidir. <gülüyor> Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Kendisi aç olmasına rağmen önüne bir yemek geldiği zaman ilk önce mümin kardeşini doyurur. İlk önce mümin kardeşini doyurur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o birkaç sefer gerçekleşmiş az yemek bir tabaklık yemek ve tüm ordunun doyması birkaç sefer gerçekleşmiş. Bir seferinde süt olayı var. Diyor ki bir bardağa, bir bardağa yakın bir süt var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüm ashabı davet etti. Onar onar içeri girsinler dedi. Onar onlar Bakın normalde şöyle yapabilir. Tamam bir keramet olacak. İlk önce peygamber içsin. İlk önce peygamber karnını doyuştu. Ondan sonra sahabeler içsin. Öyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onar onar Allahu alem sayı kaçtır. Bütün sahabesini doyuruyor. O sütten içiriyor. Ondan sonra Ebu Hureyre'ye uzatıyor. En son Ebu Hureyre'ye Ondan sonra en son kendisi içiyor. İlk önce ashabı doyacak. İlk önce ashabının sıkıntısı gidecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekilde ashabına karşı bir düşkünlüğü vardı. Böyle bir rasul, böyle bir peygamber sevilmez mi? Böyle bir peygamberin yoluna canlar feda olmaz mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için, ümmeti için kendi canını birçok sefer tehlikeye attı. Niye? Çünkü ümmeti Allah azze ve tarafından kendisine verilmiş hayırlı bir ümmetti. Safların en önünde gidiyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sadece kendi topraklarında, kendi köyü, kendi kasabası, kendi ilçesi veya ilindeki etrafındaki cemaatının adamlarına değil, tüm dünyaya rahmet olarak gönderildi, merhamet olarak gönderildi. Onun için tüm dünyadaki müminler de aynı şekilde düşkündü. Onların sıkıntısı kendisine ağır geliyordu. Mesela Allah Azze diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için. Diyor ki, biz senin şanını, dereceni yükseltmedik mi? Biz senin şanının dereceni yükseltmedik mi? Allah Azze ve Celle katında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayrı bir değeri var. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah ve Celle'nin tarif ettiği tabirlerle e, muamele yapacağız ve en güzel şekilde yoluna uymaya, tabi olmaya çalışacağız. Tazimde aşırıya gitmek Onu sevmek manasına gelir mi gelmez mi? Bu hususu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiş. Hani yani ne e, sakıncası var ki tazim de edelim. Tamam sevelim, onun yoluna tabi olalım ama tazim de edelim. Eylelim, bükülelim, sürünelim huzurunda. O varken girdiz bana ayağa kalkalım, el penç olalım. Huzurunda yatmayalım gibi mesela Sevgiyle bağdaşır mı bağdaşmaz mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde diyor ki... Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı haddinden fazla tazim ettikleri gibi... Siz de beni tazim etmeyin. Hristiyanlar Meryem oğlu İsa'yı haddinden fazla tazim ettikleri gibi siz de beni haddinden fazla tazim etmeyin. Ben ancak bir kulum. Ben ancak bir kulum. Ne gibi? Ben de sizin gibi bir kulum. Ben de bir insanım. Bana tazim etmeyin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve Bu sebeple Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz. Daha farklı aşırıya gitmeyiniz. Allah'ın kulu ve bunu Resulü. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve söylüyor. Yani peygamberimiz Resulümüz bunu söylüyorsa Onun ümmetinden olan velilerin veya şeyhlerin ne demesi gerekir? Ben de sizin gibi bir insanım kesinlikle böyle bir şeyler yapmayın demesi gerekir ama ne hala e, duyulmayan, görülmeyen farklı farklı şeyler ortalarda gezmekte. Allah Azze ve Celle Resulüne tazim hususunda da sınırları belirlemiş. Yani bize çok değerli bir varlığı göndermiş doğru. İçimizden çok mükemmel birisi göndermiş bize ama tazim hususunda haddi aşmayalım diyor. Çünkü tazim Allah muhafaza rüküyü ve secdeyi akabinde getireceğinden dolayı İslam'a kökten e, muhaliftir, zıttır. İslam'a kökünden zıttır tazim. Onun için yani ne olursa olsun tazimin aşırılığa, aşırılığa gitmesine en büyük sebep, işte o tazim verilen, sevilen saygı duyulan insanların huzurunda farklı farklı ameller olmuş. Onun için bizler Resulullah dahi olsa, Peygamber sallallahu dahi olsa Allah azze bizlere bildirdiği şekilde inşallah tazim eder, hürmet gösteririz. Evet, peygamberin sevgisinden biz bunu anlayacağız arkadaşlar. Akidedir, akide meselesidir. İtikabla alakalıdır. peygamber seveceğiz. Nasıl seveceğiz? Her şeyin üstünde seveceğiz. Onun yoluna tabi olacağız. Bizim değer verdiğimiz şeylerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in değeri, hatırı karşılaştığı zaman onun en üstünde tutacağız. Evet yine e, bilmemiz gereken itikat meselelerinden birisi de sahabenin konumu. Sahabeyi, e, sahabeyle e, bağımız, muamelemiz nasıl olması gerekir? Ne derece sahabeyi sevmemiz, ne derece uymamız, ne derece tabi olmamız gerekir? Bu da yine bilmemiz gereken hususlardan birisi. Bir kere sahabe ne demek? Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş, iman etmiş kişilere denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş ve iman etmiş. İman etmeyenler kesinlikle sahabe olamaz. O kişilere sahabe denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi e karşılaşmış, konuşmuş, sohbetinde bulunmuş, beraber cihada çıkmış, gazveye gitmiş, mescidinde arkasında namaz kılmış, bunların hepsi sahabelerdir. Biz bunu itiraf ediyoruz ki sahabenin Allah katında Allah katında diğer nesillerde yaşayan insanlara nazaranla çok büyük daha fazileti vardır. Onlar kendi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlık yapmış olanlar. Resulullah'ı görmüş, iman etmiş olanların kendilerinden sonra gelen tüm asırlardaki insanlardan daha faziletli olduğunu inanıyoruz. Bu inanca bizler sahibiz. Yani sahabe diğer insanlardan çok çok daha hayırlıdır. En yani düşüğü dahi olsa sahabelerin arasındaki yani biz sahabenin arasında hangisi en faziletli hangisi daha fazilet bakımından daha aşağıdadır bunu biz bilemeyiz. Derecesini biz kesinlikle veremeyiz ama mesela genelde alimlerin dilinde bu ibareleri hatırlatmak için dolaşan şudur. Vahşi radıyallahu anh dahi yani Hazreti Hamza'nın katili olan öldürmüş olan Vahşi radıyallahu anh dahi Kendisinden sonuna gelen, kendisinden sonraki nesillerin en hayırlı olan insanlarından daha hayırlıdır. Çünkü Resulullah s.a.v'i görmüştür ve sahabedir. ehl sünnetin bu husustaki inancı budur. <gülüyor> nesillerin en hayırlıları, ümmetin en seçkinleri ve bu ümmetin peygamberinden sonra insanların en faziletleridir. bu Yani inancımız bu şekilde olması gerekir. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine oturmuşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunmuşlar, vaazlarında bulunmuşlar, nasihatlarını dinlemişler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber cihada çıkmışlar, tebliğe gitmişler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber işkence görmüşler, eziyet görmüşler, 13 sene Mekke döneminde Resulullah birlikte taşlanmışlar, başlarına birçok sıkıntı ve eziyet gelmiş hepsine, Resulullah'ın arkadaşı olarak katlanmışlar ümmeti olarak katlanmışlar. O insanların Tabii ki bizden hayırlı olması, çok çok daha Allah katına faziletli olması kesinlikle. Evet. Allah Azze ve Celle onların kendi katında daha faziletli olduğunu ayetlerinde bize bildirmiştir. Allah'ın onlardan razı olduğunu Azze ve Celle'nin sahabelerden razı olduğunu bize Allah Azze ve Celle bildirmiştir. Diyor ki ayetinde وَالسَّادِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ Muhacirden ve ensardan evvelki gelenler önce önceki gelenler وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ Ve onlara ihsan bir şekilde, güzel bir şekilde tabi olanlar رضي الله عنهم Allah Azze ve Celle onlardan razı olmuştur, onlar Allah'tan razı olmuştur. Sahabe et sahabe ve tabiinden bahsedilmekte bu ayette. Ee, bazı alimlere göre onlara onlardan sonra ihsan bir şekilde güzel bir şekilde tabi olan tüm müminler. Ama burada Allah Azze ve Celle bir fiil muhacir ve ensarı zikretmiş. Bir fiil kendi isimleriyle muhacir ve ensarı zikretmiş. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Yani düşünün bizleri yoktan var eden Rabbimiz Yaratmış olduğu kullarından bir kısmı için diyor ki Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Bu gerçekten çok büyük bir mükafat. وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْدِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَلًا Ve onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennet hazırlamıştır. Onlar için... Altlarına ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennet hazırlamış. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ işte büyük kurtuluş budur. Onlar böyle bir kurtuluşta inşallah kurtulurlar. Biz de en güzel şekilde onlara tabi olursak inşallah bu ayetin muhatabı olacağız. En güzel şekilde onlara tabi. Allah Azze ve Celle bir ihsan kelimesini kullanmış. Ne demek? En güzel şekilde. Ben yani tabi olacağız ama nasıl tabi olacağız? En güzel şekilde. Onlar nelerini feda ettiler? Biz de feda edeceğiz. Onlar hangi sıkıntı, musibetleri ne uğrunda çektiler biz de aynısını çekeceğiz ki bizden de Allah ze ve Celle bu şekilde razı olsun. Yine Rabbimiz e, sahabenin bir kısmından razı olduğunu söyleyerek şöyle buyuruyor. لَقَدْ رَضِيَ anil عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَيَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ And olsun ki ağacın altında sana beyat ederlerken Allah müminlerden razı olmuştur ağacın altında sana beyat ederlerken Rıdvan beyatından bahsedilmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir sahabe toplandı, kalktı beyat etti. Allahu alem rivayetlere göre bu e, Huney şey eee Hudeybiye Hudeybiye anlaşmasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı umre yapmak için Mekke'ye doğru gidiyordu. Mekkeliler onları engelledi. Ertesi sene, ertesi sene mi olmuştu olay Allahu alem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı gönderiyor görüşmek için. Onlar Osman radıyallahu anh'ı tutuyorlar, geri göndermiyorlar bir müddet müşrikler. Ondan sonra Osman radıyallahu anh'ın öldüğü haberi geliyor. Ondan sonra sen ağacın altında ölmek üzere, ölmek üzere Müslümanlardan beyat alıyor. Ölmek üzere. Yani eğer bunlar Osman öldülerse biz de gidiş savaşacağız ta ki ölünceye kadar diye. Diyor ki o ağacın altında beyat edenlerden Allah azze ve celle razı olmuştur. Evet yine Haşir suresinde sahabenin faziletiyle alakalı Allahu Teala şöyle buyuruyor. Şimdi bir fey var, e, ganimet ve Beytul Mal'la alakalı bir fey var. O feyin o feya o işte e, ganimeti hak edenler veya en layık olanlar kimlerdir? Allahu Teala ayette söylüyor. Diyor ki o fey yurtlarından ve mallarından çıkartılmış sahabe muhacir yurtlarını, mallarını her şeyini ...Allah ve Resulü için terk ettiler. Yurtlarına olanlarından çıkartılmış... ...uzaklaştırılmış olan... ...ve Allah'ın lütuf ve rızasını isteyen... ...tek ayeleri Allah'ın lütuf ve rızasını istemekti. Allah'a ve Peygamberine yardım eden... ...fakir muhacirler içindir o feyil. İşte onlar... ...sadıkların ta kendileridir. Onlar imanlarındaki olan sadakata ermiş insanlardır. Yani... ...iman ettik dedikten sonra... ...imanların arkasına durup doğru söyleyen insanlardır. Amelleriyle... Onlardan evvel Medine-i imana sahip olanlar ise... Şimdi ilk ayette muhacirden bahsediyor Allah Azze Allah için malını, yurdunu, mülkünü bıraktı, hicret etti. Ve Allah'ın rızası için bunu yaptılar. İlk ayet muhacirlerden ondan sonra o muhacirleri barındıran, onlara kucak açan ensardan bahsediyor Allah Azze Yani ensar ve muhacirlerin birkaç ayette zikri geçmiş. Onun için bizler onları çok sevmek ve onlara tabi olmak zorundayız. Onlardan evvel Medine'ye yurt edinip imana sahip olanlar ise kendilerine hicret edenleri severler ve bunlara verilen şeylerden dolayı kalplerinde bir çekememezlik duymazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen bazen savaş ganimetlerini dağıtır dağıtırken muhacirlere çok çok verirdi. Ensar'a vermezdi bir şey. Bir seferinde Ensar alındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani niye böyle taksimat yapıyor gibisinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi. Onlara öyle bir sohbet verdi ki hepsi hüngüre hüngüre ağladılar. Kıçkırıklı bir şekilde ağladılar. Size ben size kendimi bırakıyorum ben yetmez miyim? Deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara o şekilde bir sohbet etmişti. Yani onlar da diyor işte kardeşlerine verilenlere kesinlikle bir çekememezlik duymazlar. Kendileri fakirlik içinde bulunsalar dahi öz nefislerine kardeşlerini tercih ederler. Kendileri fakirlik içerisinde olsalar dahi kendileri sıkıntı halinde olsalar dahi kardeşlerine kendi nefislerini tercih ederler. Müslümanlar yani bu sahabeler Allah'ın rızasını bu şekilde almışlar. Yani Allah onlardan razı olmuştur öyle basit bir şekilde değiller yani basit bir amel değil. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan peygambere arkadaş olan o sahabeler Allah azze ve celle'nin özel seçmiş kulları. Allah azze ve celle o peygambere arkadaş olarak takdir etmiş o insanlar. O insanların imanı, amelleri Nerede var? Yani biz imkansız yakalayamayız. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar umduklarını bulanların ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi mağfiret eyle. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kim bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok esirgeyecisin ve çok merhametlisin. Haşir suresi 8 ve 10. ayetler. Evet. Burada da e, ashab-ı kiramın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin Allah katında ne kadar değeri olduğunu, Allah'ın onlardan razı olduğunu ve bizlerin de onlara karşı nasıl bir muamelede olmamız gerektiğini Allah azze ve bizlere bildirmiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine hakareti, sahabesine sövmeyi, sahabesine aşağılamayı e, küfür olarak algılamış böyle bir şeyden müminleri uzaklaştırmak için bununla alakalı da sahabesin sahabesini kastederek birkaç hadis rivayet etmiş. Onlardan birisinde diyor ki ashabından hiç kimseye sövmeyiniz. Ashabından hiç kimseye sövmeyiniz. Sizden herhangi bir kimse Uhud Dağı kadar altın infak etse dahi bakın sizlerden herhangi bir kişi yani biz asabalar gelemedik. Asab asaptan değiniz. Ashabıma sövmeyin. Yani e, biz onlardan sonuna geldiğimiz için Bu hitap bize, da, bize dahi. Siz Allah yolunda Uhud dağı kadar altın infak etseniz. Öyle bir altını kimse infak edemez. bu Yani infak etmeyi bulak bulamayız zaten. Bulamayız. Diyelim ki bulduk. Hepsini Allah yolunda infak ettik. Diyor ki böyle bir infak yapsanız dahi onlardan herhangi birisinin bir müddünün yahut onun yarısının infakına erişemez. Bir müdd ne demek biliyor musunuz? Bir müt yani ölçü biriminin en ufak şeyi ağırlığı. Yani diyelim ki 100 gram. 100 gram altın bile infak etmiş olsalar onlar. ve 100 gram ufak bir aklınıza gelen bir işte infakta bulunmuş olsalar dahi. Veyahut onun yarısını yapsalar dahi onlar. Siz de onun mukabilinde Uhud dağı ağırlığında altın verseniz onların infakına erişemezsiniz. Yani onların o şekilde Allah katına fazileti vardı. Onun için diyor ashabıma sövmeyin. Bir rivayette ashaba sövmenin küfür olduğunu söylüyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemler bir rivayette fasıklık olduğunu söylüyor. Ben yani onun için biz kesinlikle bu eksik olan aklımızla eksik olan imanımızla, amelimizle kalkıp bugünden sahabenin yapmış olduğu işleri yorumlayamayız. Çekiştiremeyiz. Sahabenin de hatası vardı. Hatasız değillerdi. Sadece hatasız olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bunu el-İsmet inancınca bu şekildedir. Ama biz bunun kesinlikle sahabeyle alakalı bir yorum yapamayız. Felanca hata etmiştir, filanca doğru yapmıştır. Yani böyle bir meseleye kesinlikle bizim girme yetkimiz yoktur. Bugün Şialar Allah Azze Celle onları kahretsin, en yakın zamanda helak etsin. Ee, sayılı sahabeler, Selmani Farisi, Ehli İbn Abbas, onların soyundan gelen birkaç kişi. Yani sayılı sahabelerin dışındaki hepsi, diğer kalan bütün sahabeler, rivayetlere göre 220 bin, 300 bin, ...den fazla sahabenin hepsi şiaya göre kafir. Şia dinine göre kafir. Sadece ehli beyt ve birkaç tane sayılı sahabi hariç. Onların dışındakiler hepsi Allah muhafaza kafir. Yani Resulullah s.a.v. ashabının yıldızlar gibi olduğunu söylüyor. Onlara uyulmasını söylüyor. Allah katına değerlerinin bu şekilde olduğunu söylüyor. Allah azze ve Celle sahabelerle alakalı bu ayetleri indirmiş... Allah onlardan razı olmuş demiş. Allah Azze ve Celle sıddıklardan, şehitlerden, Ömer'den, Ebu Bekir'den bahsetmekte. Onların faziletini bize anlatmakta. Ve biz kalkıp onları yanlışlarını, doğrularını hesap edeceğiz. Veya onların yanlış yaptıklarını, doğru yaptıklarını, işte hilafet Allin hakkıydı, Ömer çok zalimlik yaptı, Ebu Bekir şöyleydi, Osman böyleydi, Muaviye şöyleydi bilmem ne falan kesinlikle bize düşmez. Allah Azze ve Celle yani aralarında hüküm verecek. Onlar da sonuçta hesap verecek. Herkes hesap verecek. Allah Azze ve Celle takdir edecek. Bize kesinlikle o güzide ashabın e, tartışması haklarına hüküm vermek düşmez. Ömer bin Abdülaziz e, Allah Azze ve Celle onlar razı olsun. Şöyle diyor. Hazreti Ömer'in torunlarından Ömer bin Abdülaziz. Diyor ki onlar Allah'ın ellerimizi kanlarına bulaştırmayıp temiz çıkardığı kimselerdir. Yani Allah Azze ve Celle bizleri onlarla aynı dönemde yaşatıp onlara karşı bizi savaş ettirmedi. Allah'a olsun Çünkü onlar Allah'ın seçkin kuluydu. Allah muhafaza biz onların döneminde yaşayıp onlara karşı savaşanlardan olabilirdik. Allah Azze ve Celle böyle bir takdiri bize etmedi. Rabbimize hamdolsun bu hususta. Yani Allah'ın dostlarına karşı savaşmak çok büyük bir şeydir. O halde biz de onların haysiyetlerine dil uzatmayarak dillerimizi temiz tutalım. Yani Allah ellerimizi kurtardı ve kendi dostlarıyla savaşmaktan biz de kendi dilimizi tutalım ya yani. Çünkü onlar Allah'ın dostu yani. Onlardan Allah razı oldu. Dilimizi tutmazsak eğer bunun hesabını Allah katında veririz. Hatalar olabilir. Sahabe birbiriyle savaşmış, birbirine düşmüş ama bize düşmez onların hakkında doğru veya yanlış yapıldığını söylemek. Ali taraftarı doğruydu, Hz Ayşe taraftarı yanlıştı, haksızdı. Böyle bir yoruma kesinlikle ehli Sünnet girmiyor. Allah Azze ve Celle Câsiye Sûresi 17'de diyor ki Onlar kendilerine ilim geldikten sonra ancak aralarındaki kıskançlıktan dolayı anlaşmazlığa düştüler. Onun için biz kesinlikle bu hususta hiçbir kelime etmiyoruz. Peygamberin asabıdırlar Gökteki yıldızlar gibi hepsine uymamız gerekir. Onların amelini, onların infakını örnek almamız gerekir. Onların hayata bakış açısını... Allah'a ve Resulüne ve dinine ne kadar değer verdiklerini örnek almamız gerekir yoksa onların kendi aralarındaki ihtilafı örnek almamız kesinlikle gerekmez. İşte onlar şöyle birbirlerine ihtilaf ediyorlardı deyip ihtilaf değil amellerini örnek alınacak yerlerini örnek almamız gerekir. Rabbim inşallah bizlerin de imanını ve amelini aynı onların imanı ve ameli gibi kılsın. <gülüyor> <gülüyor>